80 sene zaman, 80 sene oruç giren, bunlar bir kere La ilahe illallah demek içindir. ''Men kâne ahur kelamuhu La illallah İll'Allah'' ''Dahale cennet'' Sonsuzlu bir adamın La ilahe illallah o zaman Adanın daha dahil olur. Bitti o kadar. İbadet taatına daim ol.